tick my Neurofelsefe, neuroekonomi, neuropolitika, neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbüz. Efendim tünaydın. Tünaydın efendim. Hoş geldin Hakan. Sefalar gördük. Efendim Açık Bey'in programına hoş geldiniz. 15 günde bir yapılıyor biliyorsunuz. E, pazartesi günleri saat 15.35 ile 16.30 arasında yayına giriyor. E, ve açıkbeyin.gmail.com'dan da arkadaşlarımızla, dostlarımızla haberleşiyoruz. E, araya 15 gün girince ister istemez bazı şeyler soğuyor, bağlantılar zayıflıyor gibi. Ancak işte podcast olması e, Açık Radyo'nun internet sitesinde e, meraklı dostlar için bir e, destek anlamını taşıyor. Hakan 28 Şubat üzerine biraz konuşmak ister misin? Şey, e, iktisat yapalım diyorsunuz. İktisat e, tabii iktisadi yetkilerini. Heh. Yok istemem. Peki o zaman e, 28 Şubat'ta aslında hayırlı anılacak bir Tarih değil ama işte bizim programımız 28 Şubat'ta yayına girdiği için şöyle bir hatırlar gibi olduk. En azından 22 Şubat'ta kaydediyoruz. Bugün Frederic Chopin'in ve George Washington'ın doğum günleri olduğunu öğrendik sabah. Saatli Marif Takvim'de ama böyle tam. bir kutlu gün güzel. düşünebiliriz. Güzel, güzel. Ee, şey gördün mü? Ee, Zoraki Kral diye çevirdiler. King's Speech. Hı, yok, görmedim Cumhurbaşkanımız görmüş gerçekten. Şey. Hayır o DVD getirip görmüş de ben normal vatandaşlarla birlikte sinemaya i̇şte gidip Korkarım da e, DVD'si formal olarak çıkmamış e, filmi görmüş olması birazcık e, formaliteler zorlamış gibi görünüyor. Ha ama ben zorlamadım normal biletim aldım gittim. Heh, Ondan değil. sonra e, şey de aslında kulaklarına da çinlatmadım değil. Ee, bizim açımızdan da kendine özgü enteresanlıkları olan bir film. Tabi herkes için ifade ettiği anlamlar var. Ee, bir aristokrat kekeme olduğunda ve o aristokrat da kaderin bir cilvesi gereği kral e, olmaya filan soyunduğu zaman kekemeliğin ne işlere açtığı ve nasıl ortalığı karıştırdığını gösteren filan bir film ee, 1930'larda e, İngiltere'de geçiyor ve e, yaşlı kralın ölümüyle e, büyük olan kral olacak ama büyük olanın Amerikalı bir sevgilisi var. İki kere dul e, bir bayan e, Mrs. Simpson. George 5'ten söz ediyoruz galiba. Tabi. Hmm. Ondan sonra o kıvranıyor ee, ben kral olmak istiyorum ama aslında o kadınla daha fazla evlenmek istiyorum der. Ve sonuca İngiltere e, Kilisesi ve e, devlet mekanizması tarafından anayasa önüne konur. Sen bu şartlarda kral olamazsın deyince bizim kekeme kralımız var. Dile açılır diyorsun. Hayır, Biz orada <gülüyor> iki saat boyunca bunu değerlendirdik. Ee, gerçi Avustralyalı kökenli olarak ve o dönemde e, inanılmaz bir aşağılanma e, içindeymiş e, Biraz İngilizler tarafından Avustralyalılar ve diğer e, şey, sömürge şeyleri topraklarının. En e, olsa Avustralya ve Yeni Zelanda ceza kolonileri orada. Aha, toplumun en düşük. E, seviyesindeki insanları yollandığına göre. Tabii işte şeyin 6. George olması teklif edilen 5 değil 6 mıymış? 6. George olması teklif edilen Hı. Kekeme prensimiz eşi son derece detaylı bir araştırma yapıp kendisine faydalı olabilecek bir uzman bulur. Fakat daha sonra anlaşılır ki uzmanın ne diploması vardır, ne bir okuldan mezun olmuştur. Sadece 1. Dünya Savaşı'nın deneyimleriyle kekeme askerler üzerine veya şok geçirip de kekeme hale dönüşen askerler üzerinde belli rehabilitasyon yönleri, e, yöntemleri geliştirmiştir. Ve film boyunca da e, konuşma bozuklukları, e, seansları izleriz. Ve 1980'lerde gündeme geldiğini zannettiğimiz melodik intonasyon e, terapisi de, diye adlandırılan müzik eşliğinde konuşma bozukluklarının tedavisi yönteminin 30'larda ...bu adam tarafından da... ...denenen Hı. yöntemlerden birisi de oldu. Onun için demin ana küfür mü etti diye soracaktım ana sana. Ana hani, küfretir, şey, melodik entelasyon tedavisinde... Kesin, kesin. Şarkı söylemenin yanında pekala... ...sinkaflı küfür de... Ta -ta. ...bayağı et, konuşma et, doldurdu. Ettiriyor, et, et, et, et. hem müzik eşliğinde yaptırıyor... ...hem sinkaflı e, yaptırıyor ve... ...tabii oralarda konuşmalar atılıyor. Sonunda kral olduğu zaman... E, e, ...savaş, Almanya'ya... ...savaş ilerlerinden konuşması... Karşısında speech terapistle birlikte e, tarihi bir an konuşma. Ve e, o adam dudak hareketleriyle kendisini yönlendirir ve çok da başarılı olur. Problemsiz o konuşma yapılır, Hitler'e savaş açılır falan filan. Ama e, konuşma rehabilitasyonu yöntemleri konusunda iyi bir hatırlatmaydı. E, böyle bir o dönemlere de gidip geldik. Ee, kusura bakmadın değil mi filmi anlatır gibi oldum. Eda işte canım gitmeyeceğim artık seneyiz. <gülüyor> gidersin gidersin, <gülüyor> gidersin. Görüşmediğimiz dönemde de e, benim enteresan bulduğum e, ve burada işlenebilecek birkaç konu olmadı değil. E, 19 Şubat e, tarihli taraf gazetesini açtığımda Yasemin Çongar'ın ben dediklerimiz ve acıyı ızdırap, ızdırap eylemek başlıklı bir yazı yazdığını gördüm. Hemen yazının başından itibaren de Çongar'ın e, Antonyo Tamasio'nun yazdığı kitaplardan birini tanıtan bir irdeleyen e, bir yazı yazdığını Aha. anladım. Evet. Olan da paylaştığım zaman bunu çok böyle e, spontan olarak onun konusu muymuş filan dedi bilesin seçkinci bir tavırla. Çongar Evet. Çongar yeni kitapl çıkan kitapları gayet iyi. Ha, ben de evet, oradan oradan girdim. Sonra... Ekslibris. E, şey. Fiksiyon ya da non fiksiyon gayet e, hoş tanıtımlar yapıyor bildiğim. Evet. E, Davasyon'un e, daha sonra yani son zamanlarda da getirttim. ...bu kitabı. Henüz okumadım. E, Damasio'nun kitabı... E, ...Self Comes to Mind. Constructing the Conscious Brain. Yani o tabii benlik akla geliyor. Bilinçli beynin inşası diye... ...çevirmiş. Ben aslında... ...sonunda benlik akla geldi... ...olarak da... ...söyleyebilirim. E, bu kitabı... ...yemiş yutmuş... Ve ondan sonra da bir tanıtıcı bir kitap yazmış, ee, yazı yazmış. Ee, tabii kurduğu bağlantılarda e, öncelikle felsefeden, daha sonra davranış bilimleri ve damasuya doğru geliyor. Bence doğru bir <gülüyor> yoldan da gelmiş. Hüm'dan bahsediyor. Ee, 1711 doğumlu İskoç filozof David Hüm'den önce giriş yapıyor. Onun selfie tanımından e, ...yola çıkıyor... ...ve... E, ...yani özetle işte... tümün algılara çok önem verdiğini... E, değil mi? evet ...algıların bütünüyle alınsaydı... ...ve artık düşünemese, hissedemese... ...göremese, sevemese... ...ya da nefret edemeseydim... ...tamamen yok olurdum... ...şeklinde yok... ...yani... ...gibi olurdum... ...şeklinde özetlenebilecek... ...felsefesinden bir örnek vermiş... ...daha sonra... E, ...aslında birçok yolun sonunda karşımıza çıkacak William James... ile e, devam etmiş... ...ve sonunda... ...tamasyonun da... ...aslında Hume'un karşısına William James'i çıkartan... ...bir kitap yazdığını... ...söylemiş... dünyanın en önemli sinir bilimcilerinden Antonio Damasio'nun insan beyninden yola çıkarak kurduğu bir çeşit evrim teorisi diyor. Peki güzel. Ve şeyde yani bilinçli benliğin self üzerine yaplandığını ve onsuz hiçbir şekilde değerlendirilemeyeceğini bilim deneylerinden yola çıkarak anlatmaya çalışan bir araştırma kitabı. Böyle bir şey okudum yani her gün okuduğum gazetede e, gerçekten hani uğraştığımız işin gündelik anlamda e, artık e, etrafa yayıldığını e, ve ummadık yerden karşımıza çıkabileceğini de bir kez daha. Anlamış oldum. Yani e, hatta biraz indere giderek, yani biraz indere giderek ki sen onu beni geri itebilirsin. E, belki söyle, söylemeliyim ki günümüzün entelektüeli, günümüz günümüz entelektüellerinin e, bilgi dağarcığında e, olması gereken bir bilgi alanı e, diye değerlendiriyorum ben. Yani, İyi, benliğin... Hayır, mi? beyin araştırmaları ile ilgili e, yani popüler bilgileri ve onların felsefe ve davranış bilimleri ile birlikte yorumlanabilmesi uğraşını. Yani günümüz entelektüel... E, Doğru, yani bence düşün insanların e, nörobilimi özümseyip ondan sonra kendi e, söylemlerinde ya da işte... E, disiplinlerinde kullanmalarından daha fazla haz <gülüyor> ediyorum ben de. <gülüyor> Her zaman tersi çok da fazla hoşuma gitmiyor. Doğru söylüyorsun. Yani bilim adamlarının e, felsefeyi mas edip ondan sonra e, bunu bir şekilde e, özetlemeleri. Yani ha ben ona inanıyorum. çizgisine fazla e, bayıldığımı e, söyleyemeyeceğim. Yok tabii o bizim kendi aramızda da konuştuğumuz. Mesela e, belki hatırlarsın. Ben 250 yıl sonra Descartes'ı eleştirmek çok bir marifet değil e, demişimdir yani bir, birkaç kez. Ee, e Descartes'i eleştirmek <gülüyor> değil ama tabii ki kartezyen düşünce. E, işte, e, bu... Ki Descartes'in eleştirisi de oldukça rasyonel bir eleştiridir. Hayır işte, işte bu özellikle kognitif neurobilimde e, teorik olarak da düşünen insanların elbette ki felsefede de bir taraf tutmaları e, gerekiyor. Kuşkusuz ve öncelikle de kartezyen düşünceyi eleştirmeleri gerekiyor. Belki de hani böyle <gülüyor> bir e, üzeri altın yaldızlı popüler e, tuğla gibi kitaplar pek ah, çekici gelmiyor. Demansiyon'un yaptığı sanki bu önce, önce Descartes sonra Spinoza ile. Yani, elbette ki Spinoza monizmi işte Kartezi'nin e, <gülüyor> dualizme karşı bizim alanımızın açmazını e, çok iyi yansıtan mı diyeyim. Ee, burada bir, bir taraf olmayı gerektiren ama ondan sonra biraz daha belki de tevazuyla durup düşünmek lazım Ben de ben de çok dikkatli olması taraftarıyım. yani e, pozitif bilimler denilen e, Aslında fel bilimlerinden e, biyolojiden yola çıkarak e, felsefenin kolaylıkla anlaşılabileceğini ve on, onun konusunda kolay kolayca yargılara varılabileceğini e, iddia etmenin biraz gerçekten abartılı <gülüyor> e, bir şey olduğunu uğraş olduğunu kabul ediyorum. Mesela e, işte e, nöro filozofinin e, kurucularından birisi olan e, Patrista Churchland de en, en fazla bu noktada eleştirilmiştir. E, özellikle felsefeciler tarafından fazla basitleştiriyor <gülüyor> e, türünden yaklaşımda. Ama bunun tersi de şey, e, yani geleneksel anlamda kendini felsefeci kabul eden, felsefeyle uğraşan e, insanların da çok azı e, nörobilim öğrenmeye hevesli oluyorlar ve nörobilimle kendi klasik uğraşlarını birlikte değerlendirmeye yatkın oluyorlar. Ona ne dersin? Hmm. En azından dert edindikleri zaman bence bizlerin felsefe öğrenmesine göre onların nörobilimi öğrenmesi daha hızlı, daha esnek, daha nasıl diyeyim daha iyi ve şık kullanılır terimlerle oluyor. Daha geniş bir zeminden olaya baktıkları için. Kim bilir, evet, evet. Yani hani bu çok ileri soyutlanmış teorik kavramları daha iyi kullanıyorlar muhtemelen. O yüzdendir. Hani Barbaris'e iki ve üç, üç sene önce e, davet ettiğimiz e, klasik anlamda bir İngiliz filozofu e... evet, Dur şimdi ikimiz de unuttuk adını. E, değil mi? Hani orada e, en Baba e, nörocientistlerle e, tartışmada işte adamın elekuansı belagatı e, yani şöyle bir, bir gömlek yukarıya çıkıveriyordu hemen. E, ki, ki bu adam bir nörofizyologla birlikte de e, nörobilimin felsefi kaynakları isimli bir kitap yazmış bir adam. Hı. Yani o alana da girmiş e, ve bizim şimdi kitaplardan bahsettiğimiz e, kişileri de ...her sayfada olmasa bile... ...çok sık bir şekilde eleştiren... E... Evet yani... Şey, ...beni <gülüyor> rahatsız eden biraz... ...hani böyle... ...onunu e, ölemiş... E, ...iyi de bir yere gelmiş... E, ...büyük adamların <gülüyor> Damasio gibi... E, ...bir nevi amatör felsefeye başlayıp... ...ondan sonra da birbiri ardına... ...popüler kitaplar çıkarmalar yoksa... E, damasyonun ...bizim alanımız içinde yaptığı işlere... Tabii ki sonsuz bir saygım var. Çok önemsiyorum. Ee, i̇şte e, bu benlik denilen, e, best belki e, Homo sapiens'te e, belli bir e, belli bir çevresel etkileşim sonrasında inşa edilen şey. Yani zihin, eğer e, beynin doğrudan ise onda doğal olarak içrek olarak bulunmayan fakat bu, o, bu a, kültüre fırlatılma sonucunda inşa edilen e, şeyin ki o, o benlik bütün e, e, edimlerin sahibi gibi görünüyor. Klasik psikolojide de öyle. E, ilk defa e, bir e, teorik olarak sorgulayan, buna hitap eden insandır. Değil <gülüyor> mi? İşte bu somatik tabii. işaretleyici hipotezi. Daha önce de e, konuştuk bunu. Tabii tabii. E, bireysel eylemlerimizin bilinçli farkındalığa çıkmadan çok önce bir takım otonom sinyallerle karar verildiğini, evet. o eylemler e, yapılıp bittikten sonra sanki bir bilinçli kararmış gibi e, kişinin bunu kendine vehmettiğini, tövbe ettiğini falan anlatan e, 90'lar boyunca bir dizi son derece de e, yaratıcı, çığır açıcı e, deneylerdir yaptığı Iowa grubunun ve başındaki Antonio Domacion. tabii. tabii. Ha, bugün de ee, yine o seriden o e, uğraş alanından çok yeni çıkan e, bir kitapta geldim buraya e, Rama Çandıran isimli yine alanımızın e, gerçekten e, çok saygın ve derin evet yani, evet şey benzer bütün o, o popülerliği medyatikliği vesaireyle tam bir evet e, Damasio'dan tabi Damasio'da e, ...mistik sayılabilecek bir kültürden geliyor. Portekizli. Hı hı. E, Portekiz deyince... ...o da yazar zaman zaman... Camões. Onun şiirleri... E, ...hep şey gelmiştir. İnanılmaz derecede. Fadolar. E, ama Roma Çandıran Hintli. Hintli ama Los Angeles'la aynı zaman vardı. <gülüyor> bir bir havayı esk bir şeyi de vardı. Satışı da vardır Tabi Tabii ama her senede şey oku, okul açıyormuş Hindistan'da. E, gidip bir e, sosyal sorumluluk kaygısıyla muhtemelen. Dağlarda bir yerlerde İyi. böyle kendisine vakalar takdim ediyormuş. E, o Gidelim mi kaç vakalar takdim edelim o derecede, derecede güzel olur. Hiç olmazsa burada tanıtımını yapıyoruz. Şey yapalım mı? Sen Rama Chandran'a başlama dönene bir müzik arası verelim mi? Tabii tabii. Tabii. Ee, benim bütün John Bayes koleksiyonum vinillerde, plaklardaydı. Bu yeni amplifier'larla da şey bağlamak zor. Pickup bağlamak zor. İlle de bir preamplifier bulmalı. Onu da özel yaptırmalısın. Dolayısıyla ne zamandır John Bayes dinleyemiyordum. Sonunda bir e, box set, bir, e, bir kutu. E, çok güzel bir kutu. E, yakınlarda yapılmış. 1970-75 arasındaki dört 5 stüdyo albümünü içeren şey de bulunduğu zaman. E şimdi madem e, yalnız Akdeniz havzası değil e, Kuzey Amerika'da Wisconsin'de ayakta biraz e, bu, bu zamanlar John Byers'in e, 68'lerin o hareketli <gülüyor> zamanını e, hülasasını toplama ve şarkılarını söyleme zamanlarıdır. Yani e, Biraz o vesileyle bir şeyler çalalım dedim. Bu 73'ten bir albüm, Ver Are you, albümünden iki tane İspanyolca parça. Önce şey yapalım, önce Jego Contres Eridas, bu bir İspanyol iç savaş şarkısı, şiir Miguel Hernández'den. Yani sana üç yarayla geliyorum. con tres heridas la del amor la de la muerte la de la vida con tres heridas bien jego contra seridas Evet evet. İspanyol iç savaşı <gülüyor> şarkısıydı. John Bayessen dinledik. Şimdi e, Ramachandra'nın bunu nasıl tercüme edersin? Hmm. Uh, Total tailbrain. Hmm. Aa uh, Zor, böyle bir beyin fantazisi gibi bu, e, bir şey. Alt baştında, e, alt bir şeyler çıkıyor da, bu e, bundan bir şey türetmek gerekiyor diye düşündüm. E, yani e, düşünmem lazım onu tam. Yani beyin dışında. hakkındaki hikayeler. O da çok hmm. kolay olur bir abi, tell tale. Hmm. E, Rivayet falan, beyin üzerine rivayetler ha, ha. olabilir mi acaba? Ha, tamam, tabii daha daha iyi olur. Mesela alt başlığında da e, insan bilincinin üzerine kısa bir tur. Ya da şey mi demek istiyor acaba? İnsan bilinci, e, gerçeklik üzerine rivayetler kurar. O, evet. Bu bir, bir nevi, hani zaten hani, şey, e, daha e, önce e, konuştuğumuz Gazaniga'nın sol beyin ne yapıyor üzerine. Tabii, şey. ee, devam ediyor bir alt başlık daha var. Beyinin hayaletleri. Beyindeki hayaletler hı hı. diye de devam ediyor. Şimdi bu kitabı e, yeni basın... şey mi? E, sadık dinleyicilerimize şeyle mi hatırlatalım? Hani bu o, Phantom Limp e, dolayısıyla Aha. kendisine andıydık. Şimdi konuşmuştuk tabii. <gülüyor> Ve e, özellikle de e, düzenli olarak elimize gelen e, Scientific American'ın zihin e, dergisi, Mind dergisinde... E, i̇llüzyonlar üzerine e, görsel e, beyin bilgileri ve illüzyonlar üzerinde düzen, düzenli bölümleri vardır. İnanılmaz bir külliyat oluşturdular orada. E, Dayana e, Rama Çandıran'la birlikte. Hı. Karı koca. Yengemiz oluyor diyorsun. E, ben yine haddimi bileyim de pek öyle söylemeyi tercih etmeyeceğim. Şimdi kitabın içindekilere baktığımız zaman e, niye yalan söyleyeyim yani iki yayın dönemi, dönemi boyunca burada yapmaya çalıştığımız programlarda e, sözünü ettiğimiz birçok konunun kitabın içinde yer aldığını görüyoruz. Bu hoş bir şey yani farkındalık. Yani biz bir şeylerden bahsediyoruz. Dur çünkü bizi ikimizi mi övdün bu? E tabi <gülüyor> ikimizi ya. övdüm. Yani e, bir, bir update e, olmamız ve e, en yeni sayılabilecek bazı bilgileri aktarma çabası içinde olduğumuz için. Baktığımız için baktığımız zaman işte hemen bölüm bir hayalet, hayalet uzuvlar. Dur şimdi dur şey kameralar olsaydı mahcubiyet'ten bir tanka kırmızı oldum. Yok canım şey. yok. Ondan sonra senin e, çok e, detaylı ve öğretici bir şekilde örneklerini verdiğin mesela üçüncü çöptür e, bu bulanık renkler ve sinestezi. Ama adam nasıl diyeyim adam. E, ee, popüler merakı iyi gıcıklayan e, gıdıklayan bir insan nereden baksak ee, biz de amatör radyo programcıları olarak bu işe soyunduğumuzda ister istemez e, bilerek bilmeyerek adamı referans aldık şimdi sen dönüyorsun adamın kitabından bizim programımızı övüyorsun ee, hiç, çok şey oldu ee, ne diyeyim rekürsif bir şey oldu böyle yani e, dördüncü bölüm e, me, e, medeniyeti şekillendiren nöronlar hmm. belli belli ki a, adam aynen nöronlardan bahsediyor. Aha. Ondan sonra hemen e, bir sonraki chapter otizm bir fon ekonomo da vardır hani. Ha. ondan sonra ondan sonraki bir chapter hep bizim değindiğimiz konular e, dilin evrimi. Ondan, sonra, ondan sonraki bir chapter, Beauty and the Brain. Yani estetiğin e, beyinle ilişkisi ki burada da e, sevgili Samuel Zeki'nin e, kulaklarını çınlatalım. Ve bir, bir sonraki çeptör ise beyin ve sanat ki biz hastalıklarımızdan biri dolayısıyla <gülüyor> e, biliyoruz ki bazı beyin hastalıkları ...insandaki sanat yeteneğinin... ...ya ortaya çıkmasını... ...ya da... ...var olan sanat yeteneğinin... ...şekil, değiştir. şekil değiştirmesini... ...yaratıyor. Ee, böyle bölümler gidiyor. Ee, dolayısıyla... ...çok hoş bu... paralelliği kendimiz içinde... ...kurmamız. Şey diyor mu... <gülüyor> ...atıfta... E, açık bir programla burada açık teşekkür ederim. O kadar edeceğim. değil canım, o kadar değil. Yani biz bu, bu paralelliği yakalamamız bize yetmez mi? <gülüyor> yani biz e, ben kendim için söylüyorum, e, araştırma, araştırmacı değilim. E, belki de en büyük eksiklerimden bir tanesi bu konularda e, araştırma yapamamam, yapamam. Ama aynı zamanda teorik ve başkalarının yaptığı araştırmaları takip açısından da fena bir noktada değiliz gibi geliyor tamam, ee, ve açık radyo dinleyicilerine de e, bu en son bilgileri e, bilimsel referanslarıyla ve bilimsel figürleriyle aktarmaya çalışıyoruz. Hoş tek kelimeyle hoş. E, Ramachandran'ın kitabında yine etrafında dönüp dolaşıp e, hani bir türlü hani kimse son sözü söylemedi ama etrafında dönüp dolaştığımız self konusu ağırlıklı bir e, rol alıyor. E, zaten biz de e, 15 gün önceki programımızda zihin bilimleriyle e, sinir bilimleri arasında paralel kurarken, o köprüleri kurarken e, hiçbir zaman e, zihin yerine beyin koyma kolaycılığını ve e, mekanikliğini tercih etmedik. Ama şunu da söyledik. Zihin yerine beyin konulduğunda bazı alanlarda karşımıza yeni bilimler e çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Örneğin, geçen programda zihnin hesaplamacı özelliğinden bahsetmiştik. Hesaplamalı şekilde çalışır zihin demiştik. Ve orada e bir şeyle ee, Kasparov'la Deep Blue'nun arasındaki ilişkiden örnek vermiştik. Şimdi oradaki zihnin yerine beyni koyduğun zaman Computational Neuroscience adı verilen hesaplamacı nörobilim adı verilen bir nörobilim çıkıyor karşımıza. Evet. Yani işte, Uydurduğumuz yani. bir şey değil yani. Mühendislerin. E, evet. Elektrik mühendisliğinin. Neuroscience'a bir nörobilime e, dahli olan evet. bir alan, modellemeler evet. e, yapay zeka çalışmaları. Evet. Evet. Ve benzerleri. Evet. Şimdi bu e, kaldığımız yerden zaten e, bu bağlantıları köprüleri kurarken nörobilimle nasıl bu köprüler kuruluyor derken e, öyle bir kaynakla karşılaştık ki Burama Çandıran'ın kitabı dolayısıyla bu baladları sadece nörobilimle değil e, birçok bakımdan tartışmalı olmaya devam eden yani kavramları ve onların yere basması açısından psikiyatriyle, psikiyatrik hastalıklarla böyle bir köprü kurulma imkanı var. Bu örneklerden yola çıkarsak. Güzel, peki. Tamam, yani. Evet. He, e, <gülüyor> hiçbir zaman... Şimdilik içinde sıkışmış gibi göründüğümüz, şimdilik evet. daha çıkışı varmış gibi görünmeyen e, zihinsel hastalıklar tarafında evet. psikiyatri, evet. işte beyinsel hastalıklar tarafında e, nöroloji, e, bunların arasındaki e, tamamen kavramlar sistematiğinin radikal olarak farklı olması dolayısıyla değil mi işte birini diğeriyle açıklamaya çalışmak rasyonelist bilgi teorisine göre de bir hata oluyor. Hı hı. Bunun aşılması önünde daha çok tabii. yol varmış gibi ke, ke. duruyor. Bu ancak bir bilimsel devrimle mümkün olacak bir şey. O olduğu zaman da zaten nöroloji ve psikiyatri herhalde mevcut durumlarında kendilerini ilga edecekler de yepyeni bir disiplin ortaya çıkacak. E tabii hatırlasana iki önceki programda Discover dergisinin 2010 10 yılında bilimde öne çıkan e, konular başlıklı dosyasına girdiğimiz zaman o 100 tane konu içinden 10 tanesinin nörobilimle ilgili olduğunu e, söylemiştik. Yani zaten bu kitapların işte aramızda kurduğumuz paralellikler kitapların karşımıza çıkması hatta okuyamayacağımız kadar hızlı bir şekilde karşımıza çıkması bunun de, e, bu devrimin e, bütün haşmetiyle ...bütün şeyle devam ettiğini gösteriyor bize. Daha öğreneceğimiz çok şeyler var. Biliyorsun devrim günleri... ...belirsizlik günleridir. Yani kuşkusuz ama... ...şeyi beklenmek lazım. Yani şey... E, ...nedir işte... E, ...dünyanın en büyük... ...bilim dergilerinde... işte ...Science'da Nature'da tabii ki... E, ...Neuroscience... ...sığın yer alma yüzdesi... ...giderek artıyor ama... ...bunlar... O bilimsel devrimin e, işaretleri, çok alametler belirdiğinin illaki işaretleri değil. Çünkü e, bütün ihtilallerde olduğu gibi bilimsel ihtilalinde başka e, başka alametleri, başka e, dinamikleri var. Elbette. Değil Elbette. Hani ki, kim bekliyordu ki e, Mısır'da mübareğin devrileceğini durup dururken 2011 yılının e, i̇şte başında? İsrail, İsrail e, bekliyordu herhalde. Bekliyor muydu? Apansız yakalandı. Hiç beklemiyordu bana soruyorsun. Yani, Kim hı. bekliyordu Kaddafi'nin peşi sıra gideceğini? Hı. Biraz hı. biraz şey. Tabii bu arada. Şaşırtıcı ve sürp sürpriz unsuru da var. Kesinlikle. Bütün ihtilallerde. Aynı şekilde bilimsel ihtilallerde. Kesinlikle. Kesinlikle yani kozmolojide Kopernik'in ve peşi sıra Galile'nin çıkacağı da herhalde öngörülmediydi baştan. Tabii tabii. Tabi e, bir de üstelik de şey e, Darwin'in e, bir hani birçok lafının yanı sıra bir lafı var e, foolish, eksperiment yapmayı severim diyor. Yani birçok şey onlar onlar sırasında ortaya çıkar diyor. Yani bu böyle bir belirsizlik özelliği var yani, mı? Yani? Yani, yani, do, dolayısıyla Hani bu pozitivist <gülüyor> e, bilimde çizgisel gelişim anlayışı kimdir? Auguste Comte o? Evet. Hume'un da katkısı vardır muhtemelen belki ama e, anlaşılan öyle e, çizgisel ve sürekli bir gelişim değil. Yok, yok, yok. Fakat e, kesintili ve bir takım paradigma değişiklikleri hatta bir takım topyekün ihtilallerle bütün... Ah, e, ...yalnız o teorik disiplinle de değil bütün e, toplumun görüşünü anlayışını değiştiren ihtilallerle oluyor bu iş muhtemeldir ki zihnin ve beynin bir biçimde izdivacı da aslında böyle bir böyle nitelik evet. gerektiriyor evet kesinlikle şimdi bu e, süremize de dikkat ederek e, bu kitapta selfin e, özelliği olarak sayılan yedi unsuru ben sayayım e, sonra bir müzik arası verelim ondan sonra da Kalan süremizde bir giriş yapalım. Bunu e, devam ettirmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş gidelim. Bu e, herhalde birkaç program bizi oyalar gibi geliyor. Olur tabii. Yani Rama Chandra'nın e, self ki bunu da e, kendilik diye mi çevireceğiz? Kendi kendi kendi olma hali diye mi çevireceğiz? Evet bu da biraz Amerikanca, ee, Amerikan psikolojisi epey. <gülüyor> buna özgü gibi kavram değil mi işte bir bir serf psikolojisi çıkardılar kendilik diye çevirenler var benlik diye çevirenler var ama daha özenenler galiba kendilik diyorlar buna benlik değil de şimdi Anladım. nüansı tartışacağımız zaman değil muhtemelen şimdi bu nöroloji ve psikiyatri tarafına bağlantı kurulabilecek serfin o yedi özelliği ki örneklerini e, kitapta sayıyor, yavaş yavaş gireceğiz. Bir yüreti dediği e, bir teklik, tek olma hali. Yani birçok olayın içinde, birçok düşüncenin, birçok algının e, birçok farklı e, olayın içinden geçen bir insan e, bir bütünlük arz ediyor. Hı hı. bir kişi bütünlüğü bir zihin bütünlüğü arz ediyor ya da böyle olmak zorunda e, tabi tabi böyle o tabi böyle olmak zorunda ama sonuç olarak yani ya da yarılmış ...bireylere e, ne diyeceğiz o zaman değil mi hani işte, bir yavaş yavaş bu şizofrenlere ne diyeceğim onlara işte bu yönetinin e, parçalanmasına veya etkilenmesine neden olan nörolojik olsun psikiyatrik olsun hı hı. durumlarda özellikle de beynin hangi bölümleri etkileniyor Oradan bir sonuç. Belki çıkartabiliriz diye düşünüyorum. İkincisi continuity. Devamlılık, süregenlik. Üçüncüsü e, gövdesellik. Yani e, zihnin gövdeyle birlikteliği ve Hı. içre, gövde içre e, bir şey olması. Ha. Bu bir takım acaba Şimdi düşünürken bir takım e, bilim kurkusal fantazilere de e, bir eleştiri, bir alternatif getirmemi. Değil mi? Hani e, bilim kurgu da çok sıktır. Öyle bir saf e, bilinç ya da saf zihin durumuna ulaşır, ulaşırsın ki e, gövdenden bağımsızlaşırsın. İşte onlar e, bazı e, olaylar hastalıklar, sendromlar dolayısıyla var da Hı -hı. senin bilim kurguya merakından dolayı şey bekleriz burada biz senden. Yani konu oraya gelince kesin katkı bekleriz. Yani, ha, yani Benim kesin, kesin katkım evet. e, homo sapiens tarzı evet. e, zihnin ayağa kalkmış Hı -hı. ve e, dört ekstremitesi olan iki kolu, iki bacağı olan bir bedenden bağımsız düşünülemeyeceği üzerine olur. Evet. Tamam bunu yapalım. Anladım. Dördüncü pr privacy dedikleri hususiyet mi? Evet, hususiyet. Ya. Bir hususiyet üzerine kurulmuş bir şey. Beşincisi... Bu da sanki bana bir tarihsel bir referansı varmış gibi geldi de. Hani içinde kadar modern Homo sapiens'in bulunduğu 30 bin yıl boyunca privacy <gülüyor> daima inherent bir içrek mündemiş bir durum muymuş yoksa ne bileyim işte belli bir üretim biçimin sonrasına ait bir algı mıdır? Neyse belki başka türlü benim düşündüğümden farklı bir şekilde ifade ediyordur. Ee, beşincisi sosyal bir hayvan olması. koşkusuz kabul A ettim. Altıncısı, altıncısı üzerinde tartışmaların devam ettiği özgür irade. Aha. Yediğincisi de kendi kendine farkında olma. Peki şimdi günah kısımları mı? Yedi ölümcül günah mı başlayacağım? Ya, başlayacağım. Nereye başlarsan başla. Yani bu işte bu işin serbest ucu burada. Şimdi ben bunları saydım. Saydın ee, müziğe bunla... geçiyoruz. Ha, tabii. Bunlar üzerinden gideceğiz ve muhtemelen zamanımız yetmeyecek bugün için. Evet, tabii canım. Ha, işte ondan iyi. sonra bu, bu şey üzerinden gideceğiz. Peki e, şimdi şey... E, Yine bir e, İspanyolca parça, işte yine e, sıkıntılı zamanların e, yansımaları Latin Amerika e, <gülüyor> muhtemelen Latin Amerika yani bu İspanyol Savaşı olmasa gerek. El Preso numara 9 ve 9 numaralı e, Mahpus. Bu Hermanos Cantoral'ın işte e, John Boyez'in muazzam bilinen değil ama. E, işte, John Bayez Afasyon da pek sevdiği şarkılardan biridir. Esta en la celda con el cudo del penal. Porque antes la vida le han de quitar porque mató a su y un amigo desleal. Dice así al confesar. Amor, en brazos de su rival, ardió en pecho y y no se pudo aguantar. Ya. El pueblo. Unido. Unido. Ama sera bensi. Bensido. Arap, Arapçası ne bunun? Uh, uh, Bunu niye bilmiyoruz uh, biz? Dur dur bir dakika. Uh, uh, birleşik. Bunu niye uh, bilmiyoruz uh, Şey ahali... Uh, bir şey ahali yenilmez demem iklimiz lazım. Niye, niye zihinlerimizde e, İspanyolca'nın yanı sıra Arapça bir slogan oluşmadı? Hmm. Arap dünyası da birçok bunu... e, devrimler yaşadı. Ondan sonra biz arkamızı Arap dünyasına döndüğümüz için... Şimdi sen... Hep birlikte önümüze dönelim ve fena evet. şey, Önümüzdeki, e, önümüzdeki ve arkamızdaki birçok şeyin farkına varmadık. Evet, yani şey, şey ne bileyim nasıl gidiyor ya o işte. Evet, e, evet. bunu he, bu heyecanı açık yüzleri diyelim. Bu, bu De, heyecanı yaşıyoruz. Elpoyle unu evet. Arapça nasıl di? Birleşik ah, ahali yenilmesi Arapça demeye çalışalım. Peki. E, Orta Doğu'nun. Ana halklarının e, demokrasi, özgürlük ve gelecek mücadelesini açık beyin adına biz. Evet biz biz atıl açık beyincileri nasıl heyecanlandırıyorlar? Heyecanlandırıyor, heyecanlandırıyor bu, ve biz destekliyoruz. Çalışın. Peki devamla. Saydım yedi e, ana başlık üzerinden yani selfie kendini oluşturan e, mümkün olduğu kadar da e, beyin hastalıkları ve psikiyatrik denen diğer hastalıklardan örnekler vererek e, şey yapmaya çalışacağız. E, Örneklemeye çalışacağız. ve Dolayısıyla bizim e, sosyal bilimlerin e, ve davranış bilimlerinin e, nörobilim tarafından harmanlanmasının sadece bizim e, entelektüel mecramız ve maceramız olmadığını ve bilimin şu anda geldiği aşamanın gereği olduğunu e, dinleyicilerimize e, mümkün olduğu kadar inandırıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Yani e, kabul hakim bey? Yani genellikle bir gencin kendisinden daha yaşlı olanların e, ifadelerini kabul etmesi iki yolla olur. Bir tanesi bir otorite faktörüdür e, fazla konuşmasın diye. Bir de o heyecana ortak olmaktır. Bir üçüncüsü de söz konusu gencin artık genç olmak statüsünü epeydir terk etmesi olmasın. Ee, bu programın kaydedildiği 22 Şubat akşamından. Frédéric Chopin'in doğum günü. Aynı zamanda senin doğum günün. Yok canım George Washington'ın doğum günü. Onu da kutluyoruz. Peki ne ee, yine maçubiyetten her tarafım kızar Çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. E, peki o zaman e, açık e, beynin teamülleri e, hilafına bu kez üçüncü parçayı çalıp öyle gideceğiz anlaşılan. E, çok heyecanlıyız tabii. E, şeyden değil mi? Akdeniz hafsazında o bitenlerden. Kesinlikle. E, şey ne dersin? John Bayez'den bir Guantanamera'ya. Ne diyebilirim ki? O kadar güzeldir ki. Hadi ne bakalım. diyebilirim ki? O zaman hoşçakalınız efendim. Başka grande Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro sanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbik children.